Sen ve ben iki rekat namazın ne olduğunu bilmeyiz, sevabının ne olduğunu. Yakın bir zamanda iki rekat namazın sevabının ne olduğunu anlayacağız. Bizim gözümüzde pek küçük görünür ne olacakmış, dedir ama öyle değil. Bazı ibadetler vardır ki Allah'ın mizanını doldurur. Namaz en yüce ibadet ve zikre ekberdir, en büyük zikirdir. Cümle Enbiya'nın ve cümle Melaike'nin ibadetlerinin cem olduğu bir ibadettir. Ve Resulullah'ın gözü nurudur din İslam'ın bireyidir. Onun için namazın ne bak olduğu yakın bir zamanda Amersan'da kabre girdiği vakitte anlayacaksın. Çok hayıklanacağız ibadet ve taatta yaptığımız tembelliklere.